Sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar tekrar. Bir hafta geçti, bir hafta önce Hendek Savaşı'nı Efendimizin hayatında çok önemli bir dönüm noktası. Zaten bütün savaşlar öyle, hepsi için öyle diyoruz. Çünkü gerçekten de her biri farklı bir e, açıdan e, bizler için çok önemli mesajlar içeriyor. Ve Efendimizin hayatı o dönemdeki e, sahabenin e, yaşadıkları açısından da e, çok eğitici ve çok dönüştürücü özellikleri var bu savaşların. Biliyorsunuz Medine dönemi sadece 10 yıl sürdü. Bu 10 yıl içerisinde işte Mekke'yi terk etmek zorunda kalan ve Medine'ye bir sığınmacı olarak gelen Efendimiz ve sahabesi, 10 yıl içerisinde orada büyük bir 10 yıla varmadan daha doğrusu kendilerini neredeyse Arabistan'ın büyük bir kısmı. Efendim o günkü işte Hicaz'ın etrafında çok geniş bir alana Medine'nin etrafına çok geniş bir alana hükmeden yeni bir sistem yeni bir toplum inşa etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 7-8 sene içerisinde oldu. Yani 7-8 sene içerisinde arkadaşlar bizler bir tek alışkanlığımızı bile değiştiremiyoruz. Bir hayat Kendimize ait yani tamamen dışarıdan hiçbir e, baskı ve e, nasıl diyeyim yönlendirme içermeyen tamamen kendimizle ilgili işte diyelim yatma kapma saatlerimiz diyelim yeme içme alışkanlığımız diyelim işte hareket ve e, sağlığımızla ilgili bazı alışkanlıklar bunları bile dönüştüremiyoruz bu kadar sürede bazen. Ee, zaten hani o kadar sürede dönüştüremiyorsak bizden ümit yoktur yani onu da bilelim efendim ama e, bu kadar yani sıkışmış kompakt bir hayatı var Efendimiz sallallahu aleyhi ve çok kısa süre içerisinde yani 23 yıl toplam içerisinde e, kendisinden sonra yüzlerce yıl bugüne kadar artarak hiç eksilmeden artarak devam edecek sayıları mensupları artarak devam edecek çok büyük ve köklü bir medeniyetin bütün nüve bütün çekirdeğini ve e, daha sonra işte ona e, bugüne gelinceye kadar ve bugünden de kıyamete kadar rehberlik edecek bütün temel ilkelerini o 23 yıl içerisinde Efendimiz ortaya koydu. Dolayısıyla onun hayatında e, hani bu da önemsiz, bu da kenarda kalsın, bunu da bilmesek de olur diyeceğimiz tabii ki hiçbir şey yok. Hele hele böyle büyük savaşlar çünkü Hendek Savaşı'nın Unutulmaz kılan ve Hendek Savaşı'nın bir dönüm noktası kılan e, temel özelliği bu savaştan sonra bir daha müşriklerin artık Müslümanlara saldırmaya, yani Mekkeli, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara saldırmaya kalkışmamalarıdır. Yani bu son saldırıları oluyor. E, bu açıdan bir dönüm noktası. Biliyorsunuz işte e, büyük bir Ahsap ordusu dediğimiz çok büyük bir hazırlıkla müşriklerin, Yahudilerin teşvikiyle ve finansörlüğünde efendim hazırlanıp Medine'ye saldıracaklarını duyunca efendimiz bunları geçen haftalarda konuştuk. Ashabını topladı görüşlerini aldı ve Selman-ı Farisi'nin e, önerisiyle efendim bir hendek kazılmasına karar verdi. Hendekin ölçüleri hem kitabınızda var hem geçen hafta söylemiştik. E, paylaştırdı sahabesi arasında yani bunu her zaman söylüyorum lütfen sürekli dinleyenler kusura bakmasın ama yani şöyle demedi ya Dağlar meleği var, yerler meleği, gökler meleği var, Mikail var, ta tabiatı yönetiyor, Efendim Cebrail var yani azap ediyor bir kavmi helak edileceği zaman işte e helak edebiliyor bir kavmi. Yani ne olur ki bir hendeği şu melekler kazamaz mı yani değil mi? Biz niye yoruluyoruz? Biz niye perişan oluyoruz? Zaten açlık var, zaten soğuk var, zaten kıtlık var, e, korku var. Yani her an bir baskına uğrayabiliriz. Bu ordunun ne zaman e, geleceğini belli olmaz. Efendim böyle bir şeyi bize niye yaşatıyor Allah Teala? Bakın peygamberlerin hayatında e, tabii yani bizim küçük hayatlarımız için pek çok az önce söyledim pek çok sayı, sayısız örnek var ama bu ki onlardaki bu teslimiyet. Ve kulluk görevlerini sorgulamama, yani e, hangi anlamda sorgulamama, nasıl yapacağım, nasıl daha iyi olur o anlamda değil. Kulluk görevinin e, tek destek olacak, e, o kulluk görevini en güzel şekilde yapmaya yardımcı olacak yollar araştırma anlamında değil. Niye yapıyorum? Niye? Niye ben bunu yapıyorum? Bunu ben mi istedim? Yani peygamber tövbe estağfurullah canlı yayında böyle şeyler söylenmez ama artık e, sürekli takip edenler biliyorlar bizi. Yani Efendimiz mesela ben mi istedim peygamber olmayı ya Rabbi? Lütfen yani burada bana yardım et ben bu kadar sıkıştım demiş mi hiç hayatında arkadaşlar? Hz. Meryem beni çok etkiler yani bir kadın olarak babasız bir çocuğa hamile kaldığında üstelik de hayatı o kadar... Hani kırılgan ki risk almaya müsait değil. Çünkü o herhangi bir ev hanımı değil. Herhangi bir evde yaşayan bir ailenin işte namusluğu falan da olsa bir sıradan bir kızı değil. O annesi tarafından mabede adanmış çok büyük tartışmalar sonucu Yahudi alimlerinin çok büyük tartışmaları sonucu zorla kabul edilmiş ilk defa bir kadın mabetteki yani şöyle diyelim çok büyük merkezi bir medreseye diyelim. Bir kadın kabul ediliyor, öğrenci olarak. Ee, kabul edilmiş ve oradan hamile biri olarak çıkıyor yani. Aldığı riske bakar mısınız? Yani başına gelene bakar mısınız arkadaşlar? Ve hiç diyor mu yani, Ya Rabbi ben mi istedim bu çocuğu? Bunu bana verdin, şimdi niçin bana doğum sancısı da veriyorsun? İsyan ediyor mu yani? Hazreti Nuh azıcık sorgulayacak olmuş, Hemen fır, tövbe estağfurullah fırçayı yemiş biliyorsunuz yani. Ya Rabbi sen bana dedin ki senin ehlin bu tufanda kurtulacak ve oğlum da benim ehlimden ama kurtulmadı demiş ve e, Cenab-ı Hak onu ikaz ediyor biliyorsunuz. Cahil cahil konuşma diyor yani ayet gelmesi gelmesine böyle değil ama bu anlama geliyor. Sakındırırım seni cahillerden olmaktan diyor. Cahil neydi biliyorsunuz değil mi? Cahil bilgisiz değil. Nasıl davranacağını bilmeyen demek. Yani çok bilgi yüklü olabilir zihni. Çok büyük bir akademisyen, çok büyük bir yazar vesaire, bil, bil, bilim adamı falan olabilir. Ama nerede nasıl davranacağını bilmiyorsa cahil geliyor. Seni ondan sakındırırım diyor. Çünkü o senin ehlinden değildir diyor. Çünkü onun gidişatı senin gidişatın değildir ki diyor. Mesela yani e, efendimizin o hendiyi kazarken arkadaşlar sahabenin yani hiç akıllarına gelmiş mi? Yani? Onlarla böyle empati yapmaya çalışıyorum. Oraya gitmeye çalışıyorum zihnimde yani. Gece karanlık demeden, gündüz sabah çok erken demeden, soğuk demeden, açlık demeden kazıyorsunuz yani bir toprağı Ve alemlerin efendisi olduğuna inandığınız biri. Her gün neredeyse Cebrail ile görüşen biri size diyor ki burayı kazacağız. Yani niye yaptırmıyor ki? Niye biz yapıyoruz? Yani biz bunun için mi inandık? Dediler mi yani sahabe arkadaşlar? İşte münafıklarla Müslümanları ayıran şey bu arkadaşlar. Onun için e, bu siyer derslerinde çok üzerinde duruyorum. Allah'a ve Resulüne teslimiyet bizim açımızdan baktığımızda bir şeyin Allah ve bir sözün bir emrin bir e, tavsiyenin illa farz olmayabilir bir sünnetin yani bir, veya Cenab-ı Hak tarafından yapılmış bir tavsiyenin çünkü e, Kur'an'da geçen bazı emir sigaları da farz ifade etmeyebilir ama Rabbimizin tavsiyesidir gece namazı gibi mesela ya da işte İhtiyacından fazla her şeyi sadaka olarak vermek gibi. Ee, efendim, Bunların kaynağını bildikten sonra yani gerçekten bu ayet, gerçekten bunu Hazreti Muhammed söylemiş yani büyük, çok büyük bir kuvvetle muhtemel bunu söylemiş. Oradan sonra onu sorgulamamak, teslimiyet bu arkadaşlar. Yoksa yani kaynağı tabii sorgulayacağız, her duyduğumuz söze inanmayacağız. Whatsapp'tan öğrenilmez hadisler. Peygamberimizin sözleri sosyal medyadan güven, kaynağını bilmediğiniz güvenmediğiniz efendim bir takım çıkarlara hizmet eden insanların sayfalarından yani bir tarafta hadis ve cuma mesajları yayınlayıp arkasından şu ürünü pazarlayan pazarlamaya karşı değilim. Ticarete karşı değilim sosyal medyanın da ticaret için kullanılmasına karşı değilim ama açık ve dürüstçe yapılması lazım. Kurumsal olarak yapılması lazım. Yani ticaret peygamber mesleğidir. Ama böyle başka şeyler, başka şeyler içinde böyle e, iç içe geçmiş şekilde yapılmasını doğru bulmuyorum. Dolayısıyla buralardan değil, gerçek kaynağından, kaynağını bulana kadar soruşturmak. Ama emin olduktan sonra teslim olmak. Diyeceksiniz ki hocam teslim oluyoruz da yapamıyoruz gene. Yani mesela işte aklıma ilk geleni söyleyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mümin bir kapla doyar kafir yedi kapla. Yani bir kapla doyamıyoruz. Ya hocam ne olacak işim, halimiz? Arkadaşlar yani teslim olacağız yine ve özür dileyeceğiz bunu yapamadığımız için. Tevbe budur. Efendimizin sahabesi içerisinde onun bütün emirlerini herkes Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. Ömer gibi aynı şiddette, aynı kuvvette, aynı ciddiyette yapabiliyorlar mıydı? Değil mi? Efendimiz'e geliyor sahabeden biri bunu bilhassa anlatmak istiyorum çünkü ee, böyle hani muhataplarımızın dindarlığını sağlamlaştıracağız diye bazen onların dindarlıktan tamamen ümitlerini kesmelerine de yol açabiliyoruz biz vaizler bunu çok yapıyoruz yani onları işte daha sağlam Müslümanlar olsunlar diye böyle sıkı sıkı her şeyi anlatayım istiyoruz çocuklarımıza da yapıyoruz bunu halbuki onları taşıyamayacakları bir yükün altına sokarak veyahut da efendim gözlerinde çok büyüterek dindarlaşmalarını imkansız hale de getirebiliyoruz bir gün sahabeden ya yani sahabeden biri ismini bilmiyorum kaynaklarda vardır muhakkak ya da bir görüp bir, bir e, pek bilinmeyen biri olabilir sahabeden. Geliyor ya Allah diyor ben mahvoldum diyor. Nedir diyor Efendimiz ben diyor orucumu bozdum Ramazan gününde bile bile diyor. Anlatıyor nasıl olduğunu diyor ki Efendimiz işte 60 gün kefaret orucu tutacaksın bir de kaza orucu tutacaksın. Adam diyor ki ya Resulallah ben Ramazan'ı tutamıyorum diyor. Bakın anlattım size kendime hakim olamadım. Ramazan'ın gününde orucumu bozdum. Nasıl 60 gün tutacağım diyor. Mümkün değil diyor tutamam diyor. Efendimiz diyor ki o zaman burada bakın bilhassa yani eğitim, öğretim, ve fetva gibi fetva tabii çok daha ciddi bir iş eğitim öğretimin de üstünde yani insanlara dinlerini anlatmak gibi bir takım işlere soyunanlarımız ya da böyle görevlerle görevlendirilenlerimiz varsa aramızda arkadaşlar insanlar kendilerini nasıl açıklarlarsa tabii orada şeyi hissedersiniz hani bir istismar var mı bir böyle kandırma veya işte ne bileyim bize bir şeyi farklı gösterme gibi ağzımızdan bir cevaz koparabilmek için hani böyle bir şey var mı tecrübeli bir insan bunu hisseder ama bunun dışında ben tutamam ben yapamam dediğinde efendimiz nasıl tutamazsın ya koskoca adamsın sapasağlamsın ne hastalığın var niye tutamayacakmışım tutarsın demiyor. bakın Çünkü biz kişilerin kendileri hakkındaki açıklamalarını esas kabul etmemiz gerekiyor arkadaşlar bugün hiç yapmadığımız şeylerden birisi de bu. Diyor ki mesela ben diyor o maksatla söylemedim bu sözü diyor. Bir arkadaşımız yok canım diyoruz içimizden. Öyle yüzüme bana yüzüme karşı böyle söylüyor. O ne şu şu şu şu niyetlerle bunu söyledi diyoruz. Neyse. Efendimiz e, o zaman diyor ki peki o zaman diyor 60 fakiri doyuracaksın diyor. Ya da bir fakire 60 gün biliyorsunuz etfa Mümkün değil ya Rasûlullah diyor. Ben kendi karnımı zor, zor doyuruyorum diyor. Kendi ailemi zor doyuruyorum diyor. Benim 60 fakiri doyurmam imkansız diyor. O sırada efendimize bir e, sadaka olarak bir sepet hurma gelmiş. Efendimiz diyor ki Bari diyor bu şu bir sepet hurmayı al. Götürmediğinin en fakirine ver. Yani yaptığın hatanın bir telafisi olsun bari hani hiçbir şey yapamamaktansa. Sepeti alıyor adam, giderken diyor ki vallahi şu iki dağın arasında benden fakiri yoktur diyor. Yani hurmayı da alıp kendine gidiyor ve Efendimiz arkasından tebessüm ediyor arkadaşlar. Yani ee, yaşadığımız toplumu, içimizde iç, yani hepimiz birbirimizi böyle hep en iyisini yapmaya her anlamda ama sadece dini anlamda değil işte okul başarısı en iyi olacak işte hayat başarısı en iyi olacak en iyi ev onun evi olacak işte en iyi e, giyim kuşam her neyse yani onunki olacak en şık o olacak vesaire diye böyle çevremizdeki insanları ve kendimize böyle eziyet etmektense e, Efendimizin hayatını gördüğümüz zaman yani e, o, onun işte bazı yetersizlikleri de bazı böyle nasıl diyelim daha nispeten daha zayıf insanları da çevresinde tuttuğunu, Uhud Harbi'nde bunu gördük değil mi arkadaşlar? Çevresinde tuttuğunu, onları reddetmediğini, onların da ya bu nasıl bir din ya biz bunu yapamıyoruz yani diye sorgulamadıklarını yani bu sorgulama kelimesi burada yanlış oldu isyan etmediklerini diyelim efendim ve e, eksikleri için tevbekar olduklarını pişman olduklarını Efendimizin sahabesinde var bunlar başka günahlar da var yani etraflarında işlenen. Ama Efendimiz mesela onlardan biri için diyor ki çok hakaret ediyorsa hala mı bu günahı işliyorsun diye biraz alenileşmiş durumu. Peygamberimiz diyor ki kardeşinize hakaret etmeyin. Vallahi, vallahi o Allah ve Resulünü çok seviyor diyor. Onun için böyle işte öğrendikçe bunlara teslimiyetimiz gelişecek. Yapamadıklarımız hususunda da tevbe, pişmanlık ve üzüntü içerisinde olacağız. Bu da makul miktarda olacak. Kendimizden ümit kesecek miktarda değil ve önümüze bakacağız yani yeni niyetlerle, yeni planlarla, yeni hedeflerle her güne başlayacağız ve belki de karınca hızıyla işte o yolda öleceğiz belki. Şimdi e, arkadaşlar Efendimizin hayatının işte böyle her anında, her her aşamasında bizim için gerçekten çok ciddi örnekler var. Acizane kanaatim e, bu bilhassa savaşlar sırasında ilahi yardımlar var. Mesela birazdan göreceğiz. Çok şiddetli bir rüzgar gönderiyor Allah Teala. Şiddetli rüzgar sana yardım eder ama hendeyi kazmışsan, başında bekliyorsan, askerini yerleştirmişsen Anlatabildim mi arkadaşlar yani Cenab-ı Hak işte çok klişe oldu ama bir söz var diyor ki işte hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diyor Cenab-ı Hak böyle hedef koymamış plan yapmamış gayret etmemiş insanlara yani yardımını gönderse bile ilahi yardımlar çünkü biraz böyle kişiye özel olmaktan çok geneldir o yardım gelse bile o insan o yardımı almaya bile hazır değil. O yardımdan istifade etmeye bile hazır değil. Onun için yardım geldiğinde, ilahi yardım geldiğinde hazır olmamız da bizim gayretimizle ve bir yola koyulmamızla alakalı arkadaşlar. Çok gerçekten zorluklar içerisinde bu hendek hendeyi kazıyorlar. Hatta bir nokta biraz zayıf kalmış. O noktada böyle çok e, 24 saat nöbet tutuyorlar oranın başında yani. Çünkü orası biraz geçilebilir gibi. Müşrikler de zaten orayı görüp böyle geçme denemeleri yapıyorlar e, savaş esnasında. E, tam bir psikolojik gerginlik Hendek Harbi arkadaşlar. Mesela işte Bedir Savaşı çok şiddetli, Uhud Savaşı çok şiddetli, çok kayıplar var biliyorsunuz. E, Hendek Savaşı'nda böyle bir çarpışma yok ama gerginlik hat safada. Adeta psikolojik savaş yani çok ciddi bir gerginlik yaşıyorlar o kadar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında dört vakit namazı tek vakitte kıldığı yani üç vakit namazı vaktinde kılamadığı tek gün bu Hendek Savaşı sırasında oluyor. Öğlen, ikindi, akşam ve yatsı yatsının vaktinde kılıyor Peygamber Efendimiz. E, tabii bunlar hep bize e, sıkıştığımız zamanlarda ne yapacağımız, nasıl davranacağımız konusunda örneklerdir aynı zamanda boşuna. Vuku bulmuyor bunlar. Müşrikler geliyorlar arkadaşlar ve şaşkına dönüyorlar. Çünkü hiç Arap tarihinde böyle bir savaş şekli yok. Böyle bir hendek yok, yanlarında böyle bir malzeme getirmemişler, hiçbir tecrübeleri yok, bir hendeyin nasıl geçileceği ile ilgili. Ve Medine çevresinde karargahlar kuruyorlar, üç ayrı karargah kuruyorlar. Çünkü 10.000 bin kişiden bahsediyoruz, yani 10 bin kişilik bir orduyla geliyorlar. Ordunun genel komutanı Ebu Süfyan bin Harp, hendek kuşatmasından bir ay önce de hasat yapıldığı için çünkü tarlalar şehir dışında yani Medine'nin tarlaları, bahçeleri Hende'nin dışında kalmış büyük ölçüde. Bu tarlalardan da bütün mahsul toplanmış çünkü hasat mevsiminden sonra e, vuku bulmuş Hende Kalbi. Düşman askerleri hayvanlarını beslemekte güçlük çekmeye başladılar. Orduyla birlikte getirilen yiyeceklerle yetinmek zorunda kaldılar. Yani çevreden de bir şey elde edemiyorlar. Çünkü onlar o kadar eminlerdi ki yani ezip geçeceklerini düşünüyorlardı. Çok büyük bir kuvvetle geldikleri için muhtemelen ve e, öyle olmadı çok uzun süre orada beklemek zorunda kaldılar ve 10 bin kişiyi besleyeceksiniz yani seçkin 3 bin Müslüman asker ve 35 atlı Hendeyi korumaya ve devriye gezmeye başladı. Merak edenleriniz arkadaşlar lütfen bu Hendek savaşını daha uzun ve geniş anlatan İslam tarihi kaynaklarından okuyunuz. hayatı Sahabe'den okuyunuz. İşte ne bileyim Asım Köksal'ın İslam tarihinden okuyunuz. Yani elinizde hangi kaynaklar varsa daha detaylı bir şekilde orada yaşananları işte geçen hafta Cabir bin Abdullah'ın tecrübesini Size anlatmıştım yemek meselesini, yemek verme meselesini. Ee, o de kalbi sırasında gerçekten ufa, yaşanan ufak tefek olaylar da bizim hayatımızla ilgili çok ciddi e, örnekler e, içeriyor. Piyadeler ve süvariler arasında görev taksimi yapıldı. Düşman atlıları hendek boyunca dolaşıyorlar. Hendek'in savunulması zayıf olan noktalarını araştırıyorlar. Onlar hendeyi geçebilmek maksadıyla bir geçit oluşturmak için harekete geçtiğinde Müslümanlar da ok yağmuruyla karşılık veriyorlar. Müslümanlar tarafından ok yağmuru. Çünkü açık alanda ok yağmuruna tutuluyorlar düşmanın baskısı sonucu Müslümanlar sıkıntılı anlar yaşadılar hatta dediğimiz gibi Efendimizin namazlarını vaktinde kaza edemediği bir tecrübe de yaşandı. Kitabımızda geçmeyen bir rivayet var onu size aktarayım. O da bizim günlük hayatımız ve dine bakış açımız ve kendi içimizde böyle bir takım kıymetli insanlara bakış açımız noktasında çok önemli bir örnek içeriyor. Şöyle bir hadise olmuş bu savaş esnasında bir gece. Artık ortalık kararıp hani biraz el ayak çekilip düşman da çünkü aydınlatma yok bir şey yok. Yani karanlıkta herkes kendi karargahına çekildiğinde Efendimiz çadırına çekiliyor ve içinden şöyle geçiriyor. E, keşke beni bir, birisi biraz beklese de biraz istirahat etsem diyor. Çünkü güven, her an mesela düşman tarafından biri dolaşarak sızabilir Müslüman ordusuna ve bir suikast olabilir yani. Yani mesela şöyle demiyor Peygamberimiz yani artık bıktınız ama yani Rabbi bir melek gönder beni beklesin ben de biraz olayım insanım yani beni insan olarak yarattın. Böyle talepleri olmaması çok ilginç değil mi? Yani ilginç bence çok önemli öğreneceğimiz çok şey var bu konuda. Eee İçinden geçiriyor böyle birisi beni beklese de yani söylese sahabe zaten bunu seve seve yapar. Ama demek ki o hani kendilerinin biraz düş, onların da yorgun olduğunu düşünüyor belki. Bu arada sahabeden birisi ve aynı şeyi düşünmüş. Efendimizin çok yorulduğunu düşünmüş ve kılıcına işte okunu neyse yayını silahlarını kuşanmış. Demiş ki peygamberimizi ben biraz bekleyeyim de o biraz uyusun hani susarsınız da siz istemeden birisi su getirir ya siz de susamışsınızdır diye onun gibi bir şey ee, daha büyük tabii ondan sonra efendimiz çadırının dışında bir ayak sesi bir silah şıkırtısı falan duyuyor çıkıyor bakıyor işte sahabe diyor ki e, ne oldu diyor ya Resulallah düşündüm ki diyor işte siz çok yoruldunuz bugün ee, ben sizi biraz bekleyeyim de siz istirahat edin diyor. Efendimiz o kadar etkileniyor ki bundan, diyor ki sen de benden bir şey iste buna karşılık diyor. Bu yaptığına karşılık ben de sana bir şey yapayım diyor. O sahabe de diyor ki, ya Resulallah bana şefaat etmeni istiyorum diyor, kıyamet gününde diyor. Şimdi Efendimiz ona ne cevap verdi? İçinizde bilenler var mutlaka bu rivayeti arkadaşlar. Efendimiz ona ne cevap verdi? Bazen böyle girenler çıkanlar oluyor. Sözün yarısını anlayıp sakın yarım bir şekilde aktarmayın. Şimdi burada bir espri yapacağım. Önceden söyleyeyim bari espri yapacağımı. Hemen not defterini çıkarıp şefaat edilecekler listesine o sahabenin adını da mı yazıyor Efendimiz? Çünkü ondan çok kişi şefaat istiyor. Hayır arkadaşlar. Söz veriyor mu? Aa, tabii ondan kolay ne var yani zaten ben makamı Mahmut bana vaat edildi. Ee, seni de o gün sana da şefaat ederim diyor mu? Arkadaşlar diyor ki bu şefaat meselesine de bakın lütfen İslam ansiklopedisinden yani zihninize dini bir konu takıldığında lütfen İslam ansiklopedisinden o ilgili maddeye bakın arkadaşlar. Orada hem bütün mezheplerin görüşlerini göreceksiniz, hem kelami mezheplerin, eğer konu fıkhi, hukuki bir konuysa, hukuk, hukuki fıkhi mezheplerin farklı görüşlerini, çünkü bu farklı görüşleri öğrenmek de şunu sağlıyor, bugün o görüşte olan biriyle karşılaştığınızda onu reddetmemenize, dışlamamanıza, yani bunun da bir yeri var dinde diye, Biraz daha esnek bakabilmenize yardım ediyor. Çok önemli yani. Bilginiz ne kadar artarsa arkadaşlar esnekliğiniz o kadar artıyor. Taviz değil. Esneklik başka, taviz başka. Taviz arkadaşlar daha altına inilmeyecek bir en alt basamağı hiç olmayanlar. Hiç haram, farz, helal sınırlarını kabul etmeyen etmemek demek. Esneklik ise Allah'ın çizdiği sınırlar içerisindeki seçeneklerin bilgisine sahip olmak demek. Çünkü Allah-u seçenekli sunuyor bize bu dini. E, mezhepler de oradan çıkıyor zaten ama benim konum değil, zaten de uzmanı değilim. Şimdi lütfen bu konuda birçok videolar var artık, hele bu pandemi sürecinde e, internette bulamayacağınız ders yok yani. E, bulun, izleyin, okuyun, araştırın, dinleyin, bakın lütfen bu konulara. Efendimiz diyor ki e, o sahabeye sen de diyor çok secde ederek bana yardım et diyor. Yani bunun Türkçesi tutulacak bir tarafın olsun demektir. Hani birisini e, yaptınız mı böyle aracılıklar bilmiyorum. Birisini işte şöyle aracılık iki kişi kırılmış mesela birbirine arayı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Veyahut da e, işte birisi... Bir yere yerleştirmek için referans oluyorsunuz yani bir vasıta şey meşru anlamdaki referanstan bahsediyorum torpil değil torpil hak etmeyenin hak etmediği yere gelmesi için aracılık etmektir referans ise hak eden orayı hak eden kişiye bir nevi kefil olmaktır yani ben bunu tanıyorum diye. Böyle aracılıklarda veya mesela birisinin işte evlilik evlilenmesi için aracılık edersiniz. Ne yaparsınız arkadaşlar? Tutulacak taraflarını söylersiniz, değil mi? Karşı taraf dese ki, "Paraza işte ay işte ne bileyim boyu da çok kısaymış falan dese, Dersiniz ki veyahut da işte ne bileyim başka bir kusur işte ama biraz e, ekonomik durumu çok iyi değil bak falan dese siz onun artılarını söylersiniz ona. İşte Efendimiz de bize diyor ki bu hadisede tutulacak tarafınız olsun Rabbime diyebileyim ki ya Rabbi bak işte çok namaz kılardı, çok secde etti, çok dua etti, çok pişmandı yaptıkları için, çok tevbe ifade etti. Diyebileyim anlamında yani öyle düşünüyoruz bunu. Ee, efendim işte bu da böyle bir hatıra. Yani o, o yüzden Hendek Savaşı sırasında o, o aradaki küçük olaylarda da bize çok ciddi hayat dersleri var. Ee, detaylı kitaplardan bunları okursunuz. Kuşatma uzadıkça müşriklerin hem kendilerinin hem de hayvanlarının yiyecekleri tükenmeye başladı. Bu arada onların Hayber'den yiyecek takviyesi gördükleri de, kayıtlara geçmiş arkadaşlar. Hatta e, Beni Nadir Yahudilerinden Hüey bin Ahtap, bu adam biliyorsunuz organizatörle arasında zaten. Yani o Hendek'teki en de ahsap Savaşı'ndaki o hizipleri birleştirmek için bütün Arap kabilelerini dolaşıp maddi bir takım sözler vererek veyahut da imkanlar sağlayarak onları bu savaşa ikna eden kişi. Onun gönderdiği 20 deve yükü arpa, hurma ve hurma kabuğu da Müslümanların eline geçti. Yani o erzak yollarını da. Tutmuşlar e, Müslümanlar. Müşrikleri organize ederek 10 bin kişilik orduyla Medine'nin kuşatılmasına sebep olan Huyay bin Ahtap dışarıdaki ordunun hendeyi aşamayacağını görünce Vaha'nın güneydoğusunda oturan Kureyza Yahudi kabilesi başkanı Ka'b bin Esed'e giderek onu müşriklerle birleşmeye ve Müslümanları arkadan vurmaya razı etmeye çalıştı. Şimdi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudilerle bir anlaşma yaptı değil mi arkadaşlar? Bu anlaşma 50 küsur maddelik bu anlaşma. Merak edenler Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabında tamamı var o maddelerin. Oradan bakabilir. Bu anlaşmaya göre yani Yahudilerle bir şehri, bir vatanı nasıl paylaşacaklar, hangi kurallara göre beraber yaşayacaklar. Bunun detaylarının yazıldığı bu anlaşmaya göre Medine'ye dışarıdan bir saldırı olduğunda e, Yahudiler ve Müslümanlar birlikte hareket edeceklerdi düşmana karşı. Ama Müslümanlar Medine dışında savaşırlarsa Yahudiler onlara destek olmak zorunda değillerdi. Yani Bedir ve Uhud savaşlarında Yahudilerin desteği gerekmiyor o anlaşmaya göre. Çünkü onlar ikisi de Medine dışında oldu. Ama Hendek Savaşı Medine'nin içinde kaldı Müslümanlar ve dışarıdan bir saldırı olduğu için Medine'ye. Yahudilerin de onlara yardım etmesi, destek olması gerekiyor o anlaşmaya göre. Ve hatta o anlaşmaya dayanarak Efendimiz onlardan neler almıştı hatırlayın geçen hafta söyledik. Bir takım kazı aletleri almıştı. Şimdi bu Huyay bin ahtat ne yapmaya çalışıyor yani? Yahudi liderinin, Beni Kurayza liderini, o anlaşmayı bozarak Peygamber Efendimize ihanet edip, o anlaşmaya ihanet edip arkadan kuşatmalarını, yani karşıda ahzap ordusu var, arkalarından da Yahudiler tarafından iki ateş arasında kalmalarını sağlamaya çalışıyor. Huyay bin Ahtab'ın Ebu Sufyan tarafından yolda gönderildiği de söylenmektedir. Yani rivayetler arasında bu da var. Ka'b bin Esed ilk önce isteksiz davrandı en başta. Hz. Muhammed'le daha önce anlaşma yaptığını, ondan sadece doğruluk ve vefa gördüğünü, bu sebeple anlaşmayı bozmayacağını açıkladı. İlk önce bunu söylüyor. Olması gereken de bu zaten. Fakat Huyay bin Ahtab'ın ısrarlı teklifine dayanamadı. Şimdi buradan kendinize dersler çıkarın arkadaşlar. Karşınıza biri gelir, çok zeki olur, çok ağzı laf yapar, çok ikna edici konuşabilir. Ve sizin bir ilkenizi bozmanızı ister sizden. Mesela işte ne bileyim sigaraya başlatmak ister, ee, ne bileyim yapmayacağınız bir şeyi yaptırmaya çalışır. Ee, sizin karşı olduğunuz bir herhangi bir insan ilişkileriyle ilgili bir durumda e, karşı olduğunuz bir şeye sizi ikna eder. Eğer sıkı durmazsanız arkadaşlar e, bunların aralarını yani burada mesela sıkı burada sıkı durmak inatçılık mıdır? İnatçılık nedir? Arkadaşlar dirençli olmak nedir? Dirençli olmak... Sabır, bunu sabırla ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Doğru da direnmek demektir. Doğru olan şeyde direnmek demektir. Hem de o doğru sizin aleyhinize görünse bile. Doğru olan şeyde direnmeniz. Çıkarlarınızda ters düşse bile. İnatçılık ise yanlış olan şeyde direnmek demektir. Yanlışta direnene inatçı denir arkadaşlar. Bütün kafirler inatçıdır. Yanlışta ısrar ettikleri için, hatada ısrar ettikleri için veya da daha bireysel günahlar mesela daha, ne bileyim bağımlılık veya işte ne bileyim bir alışkanlık kötü bir alışkanlığı var ve e, ikna olduğu halde zihnen mantıken yanlış yaptığını bildiği halde bırakmıyor, vazgeçmiyor işte bu inatçılıktır. E, Sabır ve direnç hani saygın direnme ise arkadaşlar ilkelerinizde, doğrularda, hakikatte e, sabit olmanızdır. Bununla ilgili sahabeden çok örnekler var. İşte burada da öyle arkadaşlar. İlk önce böyle söylüyor. Fakat karşısındaki ısrar ediyor tabii o konuşmanın nasıl seyrettiğini, orada neler söylendiğini bilmiyoruz. Bunu aktaran rivayetler var mı ben de doğrusu şu anda bilmiyorum. Efendim dayanamadı ve Huyay Hazreti Peygamber tarafından yazdırılmış olan antlaşma yazısını getirerek parçaladı. Böyle bir ritüel de katıyor ona yani bak işte diyor at yırtık attık diyor. Bu suretle işini sağlama almış oluyordu. Beni Kureyza'nın bu hareketi Müslümanları zor durumda bıraktı. Çünkü bu durumda iki ateş arasında kalmış oluyorlardı. Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekirle birlikte çadırın içinde bulunduğu bir sırada Hazreti Ömer gelerek Beni Kureyza'nın anlaşmayı bozduğunu haber verdi. Efendimiz Hasbunallah ve ni'mel vekil dedi arkadaşlar. Bu sözler ee, bizim günlük dilimizde de çok kullandığımız sözlerdir ve e, manasını ve içeriğini bildiğimizde arkadaşlar inanılmaz bir e, doping sözüdür. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah Allah bize yeter ve ni'mel vekil o ne güzel vekildir. Vekil sizin işinizi üstlenen demek. Allah bize yeter ve Cenab-ı Hak'ın esma esnasından biridir vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedi. Peki böyle deyip sonra mesela şöyle mi dedi? Herkes şimdi biner tane hasbunallahu ve nimel vekil çeksin bu Yahudilere karşı. Böyle mi dedi? Arkadaşlar yani biz o peygamberin ümmeti olarak nasıl bu noktalara geldik gerçekten aklım almıyor. Hiç mi siyer okumuyoruz, hiç mi bunları görmüyoruz, üzerinde düşünmüyoruz arkadaşlar? Bu Böyle dedi ve gerekli önlemleri almak üzere faaliyete geçti. Yani hasbınallahu ve nimel vekili bin defa söyleyince mi daha etkili, bir defa çok inanarak söyleyince mi hani daha etkili. Bu sayılar meselesi burada gündeme geliyor biliyorsunuz. Pek çok e, bu sayılarla ilgili pek çok rivayetin e, dini kaynaklarda bir yeri yok arkadaşlar. E, özellikle nafileler söz konusu olduğunda, ee, ke kemiyet önemli değildir keyfiyet önemlidir kemiyet yani sayı sayı ve miktar önemli değildir bu gece 100 rekat namaz kıldım deyip ama böyle esneye esneye saya saya kaç kaldı kaç kaldı işte 90 olmuş filan diyerek böyle e, kıldım Hiçbir değer, hiç, hiç demeyeyim de yani ne kadar değeri var ben bilemem Allah katındaki değerini ama bir de Hani büyük bir aşkla, büyük bir şevkle tam böyle huzurda olduğunu hissederek tam bir kulluk ve mahviyet içerisinde iki rekat namaz kıldın. Hangisi Allah katında daha değerli? Hz. Peygamberin Kureyza'nın tutum ve davranışlarını üzlemek üzere görev, görevlendirdiği Zübeyir bin Avvam. Dikkat edin tamamen insani işler yapıyor Peygamberimiz. Yani birini Kureyza'yı izlemek üzere görevlendirmiş. Demek ki onlardan da böyle bir endişesi var en baştan beri. Onların savaş için hazırlık yaptıklarını tespit et. Zübeyir bin Avva. daha sonra durumu incelemek için gönderdiği ve içlerinde Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade'nin de olduğu bir ekip Kureyza'yı bozdukları anlaşmayı yenilemeye davet etti. Yani bakın Efendimiz bir de hem gözlemli hem Hazreti Ömer'den haber geliyor ya Ömer dediyse doğrudur zaten değil sağ, e, efendim ne yapıyor e, Zübeyir bin Avvam'ı görevlendiriyor git bak bakalım ne oluyor ne yapıyorlar diyor. Hani git bak bakalım Ömer doğru mu söylüyormuş anlamında değil haşa. Hangi anlamda yani anlaşmayı bozdular ama bir faaliyet içine girdiler mi? Zübeyir bin Avvam'dan haber geliyor bu sefer onlarla görüşmesi için ve durumu yerinde görmesi için Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin görüyor gönderiyor. Yahudiler onların bu teklifini kabul etmedikleri gibi Arkadaşlar İslam heyetine hakaret ettiler ve içlerinde sert, aralarında sert tartışmalar meydana geldi ve Dönüp heyet hiçbir şey sonuç elde edemeden peygamber efendise bu gelişmeyi bildirdiler. Müslümanlar büyük bir korkuya kapıldılar arkadaşlar. Niye? Çünkü hendeki hendeğin önüne çıktı biliyorsunuz bütün eli silah tutan Müslüman erkekler. Arkada Medine var yani aileler, çoluk, çocuk, eş eşler var. Onların arkasında da Yahudiler var. Yerleşim böyle yani. Ee, hanımları, çocukları, Kureyza'nın ve onlarla işbirliği yapabilecek müşriklerin saldırısından korumak için tedbirler, e, askeri tedbirler almaya başladılar. Yani hem panik e, ikiye katlandı, hem güç ikiye bölündü. Hazreti Peygamber bu arada müşriklerin ittifakını bozmak için bakın burada da bir başka hadise oluyor. Şimdi bir taraftan da diplomasiye devam ediyor Peygamber Efendimiz. Yani işte ne yapalım ben uyardım kabul etmediler Allah'ın peygamberine sen ihanet edersin ha Allah cezanızı versin. E, verir zaten de cezanızı deyip oturmuyor yani. Ben nasıl hayran olmayayım bu peygamberimize arkadaşlar. Hani siz de muhakkak öyle. Nasıl öğrenmeyi öğrenmeyelim bazı şeyleri ondan. Ve nasıl öğrenmeyip de onun e, bu, bunları onun sünneti olarak görmeyip de işte bütün o kulluk görevleri, bütün o insani, beşeri gayretlerin yerine sadece bir takım dua ve zikirleri koyabiliriz. Neyse bu akşam çok konuştum bu konuyu ee, ama tam da olay da onunla ilgili yani. Diplomasiye devam ediyor. Ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Müşriklerin ittifakını bozmaya çalışıyor. Yani o 10 bin kişilik orduyu parçalamaya çalışıyor. Ee, bunun için Gatafan birlikleri komutanlarından Uyayne bin Hısıl ve Haris bin Alfa kuşatmayı terk etmeleri karşılığında Medine mahsulünün üçte birini vermeyi teklif ediyor. Hatta bir metin de hazırlıyorlar bunu aralarında anlaşmak için. Gatafanlar pazarlık yapıyorlar, üçte birine razı olmayız, yarısını isteriz diyorlar. Hazreti Peygamber de bu konuda Ensardan saat bin Muaz ve saat bin Ubadi, az önce de isimleri geçti, Kureyza ile görüşmeye de onları göndermişti Peygamberimiz, onların fikirlerini soruyor. Ve diyorlar ki, bakın bu iki sahabe Medine'li, Katafanlıların cahiliye döneminde misafirlikte yapılan ikram ve satın alma dışında kendilerinden bir hurma bile almaya cesaret edemediklerini söylüyorlar. Ya Resulallah diyorlar bu Gatafanlılar. Bizim hurmamızı ancak ya misafir olarak gelirlerse ya da parasını ödeyip alırlarsa yiyebilirlerdi. Böyle yani kabadayılıkla böyle haraç isteyerek bizim hurmamızı cahiliye döneminde bile bir tek hurmamızı bu şekilde yiyemediler bunlar. Allah bizi İslam'la şereflendirdikten ve bizi doğru yola sevk edip seninle şereflendirdikten sonra mı? Onlara malımızı vereceğiz diyorlar. Yani biz cahiliye döneminde bile bunu yapmadık diyorlar ve e, yapmayalım böyle bir anlaşma diyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz e, vazgeçiyor ve görüşmelere, o gata yapılan görüşmelere son veriyor. Arkadaşlar burada e, Efendimizin, yani şöyle davranmadığına da dikkatinizi çekiyorum. Ben Medine'nin lideriyim, ben verilecek diyorum, verilecek Demiyor. Çünkü Medinelilerin ellerin hurmaları onlar arkadaşlar yani onlar çalışıyor bahçelerde, onların fikirlerini soruyor ve o fikirlere itibar ediyor, kabul ediyor, kendi fikrinden vazgeçiyor. Bakın kendi görüşü çünkü biraz önce e, kabul etmek üzereydi, yazılı bir şey bile hazırlanmıştı yani metin bile hazırlanmıştı. E, burada da yani hem istişarenin önemine hem Peygamber Efendimiz'in böyle bir despotça insanları yönetmediğine, efendim bir topluluğu bir arada tutan o sadakat, vefa, birbirinin görüşlerine önem vermek, değer vermek, hatta bazen bunun uhutla da mesela bedelini ödemek gerekse bile. Bunların hepsini görüyoruz yani Efendimiz'in elinde ama Allah Teala ona bambaşka bir yolla, müşriklerle Yahudilerin ittifakını bozmayı nasip ediyor arkadaşlar. Ne oluyor? İşte burada Allah'ın yardımı. Yani bakın bunu Peygamberimiz planlayarak yapamaz. Ama buraya kadar bak dikkat edin hep uğraştı. Hep uğraştı. Daha bilmediğimiz yani biz ana bu kitabımız çok şu kadarcık bir kitap arkadaşlar. Bu kitap bütün Peygamberimizin bütün hayatını anlatıyor. Dolayısıyla çok ana hususlara temas ediyor. Ee, bu Çabalar neticesinde bir gelişme oluyor ama çabalara dayalı dedi değil dediğim gibi Allah'ın lütfu olan bir gelişme. Eşya kabilesinin reisi Nuaym bin Mesud İslamiyet'i kabul ederek gizlice peygamberimizin yanına geliyor. Kimseye de söylemiyor. Bu bizim ağzımızı... Sıkı tutmamızda hele hele böyle kritik zamanlarda arkadaşlar çok büyük önem arz ediyor. Niye? Çünkü bir savaştalar ve bir fikri var. Onun bir fikri var. Yani bu savaşta Müslümanlara yardım edebilmek için, Peygamber Efendimiz'e yardım edebilmek için, bu çok sıkışık anda yardım edebilmek için bir fikri var. O yüzden Müslüman olduğunu kimseye söylemeden Peygamberimizin yanına geliyor. Ve diyor ki Ya Resulallah, ben diyor şöyle bir planım var planı açıklıyor fakat diyor bana diyor yalan söylemek için izin var mı diyor yani yalan söylemek mi dedi orada hile yapmak için diyor. doğru ifade bu çünkü diyor peygamberimiz ona harp hiledir zaten diyor ve bunu yapabileceğini söylüyor ne yapıyor arkadaşlar gidiyor önce Kureyza'ya tabi hiç kimse onun Müslüman olduğunu bilmiyor Kureyza'ya gidiyor Yahudilere diyor ki siz diyor Muhammed'e ihanet ettiniz anlaşmayı bozdunuz ee, peki Mekkeliler diyor bu savaşı bitirip çekip gittiklerinde Muhammed burada kaldığında onlar anlaşma, anlaşırlar aralarında belki de anlaşacaklar aralarında çünkü onlar sonuçta hemşeriler ee, çekip gittiklerinde siz burada Muhammed'le baş başa kalırsanız haliniz ne olur hiç düşündünüz mü diyor Muhammed Mekkelilerle anlaşırsa ve o ordu çekip giderse siz burada Muhammed'le baş başa kalırsanız ona ihanet etmişsiniz haliniz ne olur hiç düşündünüz mü ee, şimdi o kadar eminler ki yeneceklerinden e, bir endişe geliyor üstlerine diyor ki ben size bir şey tavsiye edeyim diyor siz diyor bu e, şeyle bu Süfyan'la görüşün. Mekke'nin ileri gelenlerinden e, bir 5-10 kişi sayıyı şu anda tam bilmiyorum. Arkadaşlar geçen hafta da gördüğünüz gibi sayılarla aram hiç iyi değil. Bir 5-10 kişiyi size rehin olarak isteyin. Mekkeli liderlerinden, önemli kişilerden. Siz rehin çünkü böyle bir korkunuz olduğunu söyleyin. Ve size rehin versinler önemli kişileri. Böylece o çekip gidemez sizden o rehinleri sizde bırakıp çekip gidemez diyorlar diyor ee, Noayn bin Mesud onlara bu çok makul geliyor bu düşünce hemen koşa koşa aynı kişi koşa koşa gidip Ebu Sufyan'a gidiyor tabii bir kabile reisi olduğu için bunların hepsiyle yani işte hem Kur'ayzalılarla hem diğer kabile reisleriyle falan görüşme şansının olduğunu pozisyonun iyi bir pozisyon olduğunu biliyor Ebu Sufyan'da e, Ebu Sufyan'a gidiyor diyor ki ben diyor Kureyizalılarla görüştüm diyor. E, onlar diyor pişman olmuşlar e, anlaşmayı bozduklarına. Muhammed'le barışmanın yollarını arıyorlar. Ve Muhammed onlara demiş ki e, Kureyş'in ileri gelenlerinden işte bir beş on kişiyi bana teslim ederseniz sizi affederim demiş. Onun için sizden ileri gelenlerinizden işte e, birkaç kişiyi isteyecek diyor. Yani böyle iki tarafı birbirine düşürüyor. Ve Kureyza ile Kureyş'in arası bozuluyor arkadaşlar. Ee, Kureyzalılar çünkü kendilerinden rehin isteyince müşrikler Luayn bin Mesud'un söylediklerinin doğru olduğu kanaatine vardılar ve asla rehin vermeyeceklerini söylediler. Şayet savaşmak isterlerse kendileriyle birlikte meydana çıkmalarını söylediler Kureyzalılara. Kureyzalılar ise... Rehine almadan onlarla birlikte savaşmayacaklarını söylediler. Noel bin Mesud'un bu girişimi Yahudilerle kuşatmacıların birbirine olan güvenini sarstı. Her biri diğeri suçlamaya başladı. Aralarında büyük bir niza çıktı. Ve bu ittifak Yahudilerle müşriklerin ittifakı bir kişinin bu girişimiyle bozulmuş oldu arkadaşlar. Bu sırada Zilkade ayı da girmek üzere. Bunun şimdi nasıl bir, ne gibi bir anlamı var? Çünkü hemen arkasından Zilhicca'yı gelecek, Mekke çevresinde panayırlar kurulacak, hac mevsimi başlayacak, haram aylar girecek. Dolayısıyla Mekkeliler hem ticaret, yani orada kuşatmaya devam ederlerse, hem ticaretlerini kaybedecekler, Mekke'deki e, muhtemel ticareti kaybedecekler, hem de haram aylarda, savaşmış bir topluluk olarak itibarlarını kaybedecekler. Dolayısıyla bunu istemiyorlar. Tam bu sırada da bir fırtına çıkıyor. Bakın bunlar hep psikolojik olarak, sosyolojik olarak birbirini destekleyen e, caydırıcı faktörler. Büyük bir fırtına çıkıyor. Çadırlar havada uçuşuyor. Efendim e, ateşleri sönüyor. E, atlar ürküyor fırtınadan. E, hatta bu Kur'an-ı Kerim'de ahsap suresinde geçiyor. Bu hadise arkadaşlar e, ahsap suresini de bu açıdan baştan sona kadar dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi az önce Muayin bin Mesud'un Yahudilere gidip böyle dediğini, Kureyş'e gidip şöyle dediğini ve bunun o iki ittifakı bozduğunu söylemiştim. Hatırlayın, yani biraz önce söyledim zaten hatırlamanıza gerek yok. Şuraya bir not almışım, böyle küçük notlarım var kitabın üstüne yazdım. E, bu olaydan öğrendiğimiz şey demişim: Sizi gelen haberi teyit etmeden aksiyon yapmayın. Yani size birisi gelir der ki Fatma Hoca şöyle şöyle demiş. Hele de senin hakkında da şöyle demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz Hucurat suresinde bununla ilgili ay Hucurat suresini lütfen çalışın. Ağda bu muhaşeret ve insan ilişkileri açısından inanılmaz önemli temeller barındırmaktadır o sure. İki sayfa. Hani iki sayfa. Çalışın. Ee, Orada da geçiyor size bir fasık bir haber getirdiğinde araştırın diye. Bir defa arkadaşlar ilk tavsiyem şu. Bunu yapabilirsiniz hiç olmazsa. İlk duyduğunuzda hiç tepki vermeyin. Çünkü o ilk duyduğunuzda verdiğiniz çünkü ilk duyduğunuzda böyle kan beyninize sıçrar, işte tansiyonunuz yükselir, damarlarınız böyle zıplamaya başlar falan. Böyle ağzınıza laflar, bu reaksiyonel insanların tavrıdır arkadaşlar. İlk duyduğunuzda bir öfke, sizi öfkelendiren, sizi üzen, sizi kıran herhangi bir şeyi ilk duyduğunuzda, ilk okuduğunuzda hiçbir şey söylemezseniz, sakinleşmeyi beklerseniz ikinci adım geliyor arkasından. Araştırın. Gerçekten o insan öyle söylemiş mi? Yani Yahudilerle müşrikler şu kuralı uygulasalar ittifakları bozulmayacak. Tabii iyi ki bozulmuş da hani biz kendimiz için buradan nasıl bu dersi çıkarmalıyız mutlaka. Yani t'yi dedin arkadaşlar. T'yi dedin. Sen böyle söyledin mi diye. Belki o maksatla söylemedi, belki o lafın başı var, sonu var. Hele bugün sosyal medyada arkadaşlar. Bir tek bu kuralı bile uygulasak hiçbir videonun altına yorum yazamayız. Hiçbir Haberin altına yorum yazamayız, bilip bilmeden. Çünkü e, yani arkadaşlar kırpılıyor, yapılıyor. Bakın size bir tek şeyi söyleyeyim. Bundan seneler önce daha sosyal medya bu kadar böyle canlı değilken e, bir haberde okudum. Hollywood'da bir film çevrilirken başrol oyuncusu ölüyor. Filmin çekimlerinin yarısında ölüyor. Ama filmin yarısı çekilmiş. Kalan sahneleri arkadaşlar o ölen artistin bilgisayarda hologramını yapıyorlar ona oynatıyorlar ve o şekilde filmi tamamlıyorlar. Bunun bir bakın içinizde bunun adını sanını hangi film olduğunu falan bilenler de vardır. Ben o kadar bilmi hatırlamıyorum şu anda. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Ölmüş birinin videosunu bile çekebiliyorsunuz sonradan. Ölmüş birinin. Önceki görüntülerinden yararlanarak videosunu çekebiliyorsunuz. Bir konuşmadan kelimeleri keserek yeni bir konuşma oluşturabiliyorsunuz. Bugün bunu yapabilen teknolojiler var. Onun için ne bir ses kaydına itibar edin sadece ne bir videoya araştırmadan gerçekten böyle mi söylemiş bu amaçla mı söylemiş kaldı ki bize ne arkadaşlar. Biz ne savaş yönetiyoruz ne devlet yönetiyoruz şu anda beni burada dinlediğinize göre. Efendim değil mi yani ee, eğer böyle ailevi veya sosyal herhangi bir konuda önemli bir kararı vermek durumundaysak teyit etmeden hiçbir kararı vermeyin arkadaşlar. Bu Kur'an-ı Kerim'in bize açık ve kesin bir emridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden birini müşrik karargahına casus olarak gönderiyor. Bu peygamberimizin sırdaşı olan Huzeyfe bin Yeman arkadaşlar çok ilginç. Ee, Huzeyfe bin Yeman e, bütün sahabeden farklı sorular sorarmış peygamberimize. Herkes iyilikleri ve cennete götürecek amelleri sorarken o kötülükleri ve cehenneme götürecek amelleri sorarmış. Niye böyle yapıyorsun dediklerinde kötülüğü bilmem lazım kendimi korumak için dermiş. Yani dolayısıyla fitne hadislerinin ee, pek çoğu bu cehennemle ilgili kötü yani kötü akıbetlerle ilgili rivayetlerin pek çoğu Zeyfe Bin Yaman'dan rivayet edilmiş. Ve Peygamber Efendimiz onu kendisine sırdaş edilmiş. Ee, mesela bazı bildiği münafıkları ona söylediği rivayet edilir. Hatta Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde bir e, birisi vefat ettiği zaman çok emin değilse onun, münafık mıydı değil miydi hani ondan çok emin değilse Huzeyfe bin Yaman'a baktığını o cenazesine gidiyorsa onun da gittiğini filan söylüyorlar. Yani böyle kendisine yani ismini çok duymamış olsak bile Efendimiz'e çok yakın bir sahabe ve Peygamber Efendimiz ona diyor ki git düşman karargahına gir hiç korkma diyor. Düşman karargahına gir ve durumlarına bak bana haber getir diyor. Gördünüz mü gene yani bir melekten bunu yapmasını istemiyor. Her şeyi meleklere yaptırsaydı biz ne öğrenecektik peygamberimizden arkadaşlar? Süre doluyor mu diye de bakıyorum bu arada. E, Huzeyfi bin Yaman giriyor, hatta e, başka bir tarih kitabında okudum. E, müşrikler böyle, müşriklerin ileri gelenleri kalabalık bir grup olarak bir ateşin etrafına oturmuşlar. Çok karanlık bir gecede. Ateşin etrafına oturmuşlar. Yani ne olacak bu durum o fırtına çıktıktan sonra yani ne olacak çadırlar çadır kuramıyorlar fırtına uçuruyor atlar ürküyor vesaire e, istişare ediyorlar. Huzeyfe de böyle hani tabii o fırtına da yüzlerini gözlerini de örtüyor Bedevilerin görüntülerini hatırlayın efendim onların arasına giriyor. E, müşriklerden biri diyor ki herkes diyor yanındakinin kim olduğunu öğrensin diyor. Yani hani aramızda önemli bir konu konuşacağız aramızda yabancı var mı? Herkes yanındakinin kim olduğunu öğrensin. Şimdi Huzeyfe bin Yaman ne yapsın o anda arkadaşlar? Hemen şey yapıyor yanındakine kimsin sen çabuk söyle bana diyor. Bu, bu da bir psikolojik üstünlüktür arkadaşlar o adam ona soramıyor böyle olacak yani kendisi şüpheli durumda düştüğü için e, o adam ona soramıyor ve huzife bin yaman sanki onlardan biriymiş gibi o toplantılarına katılıyor ve yarın e, şeyi sök orduyu çözüp karargahı söküp efendim hareket etmek istediklerini Öğrenip gelip Peygamber Efendimiz'e anlatıyor ve bunun üzerine kuşatma kalkıyor. Peygamberimiz de Müslümanlara evlerine dönmeleri için izin veriyor arkadaşlar. 7 Şevval 5 tarihinde yani Hicri 5 yılında 1 Ocak 627'de başlayan hendek kuşatması 23 gün devam ettikten sonra bir zilkade 5 yılında sona ermiş oluyor arkadaşlar. Bu savaştan sonra müşrikler artık bir daha Müslümanlara savaş açamıyorlar ve e, Kureyza Yahudilerinin işledikleri savaş suçu Çünkü ihanet savaş sırasında ihanet savaş suçudur arkadaşlar Efendimizin kişisel meselelerden dolayı kimseden kimseyi cezalandırmadığını ama e, halkına yönelik. E, yani nasıl diyeyim topluma yönelik bir suç işlendiğinde bunu da asla affetmediğine biliyoruz çeşitli uygulamalarından Hendek savaşından sonra hemen, Onların cezalandırılması var. O Yahudilerle ilişkiler bölümünde işlenecek. İnşallah haftaya Hendek Savaşı ile Hudeybiye Barış Anlaşması arasında müşriklerle Efendimiz arasında başka neler oldu onları göreceğiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler olsun. Ahlakınız İslam ahlakı, hayatınız Peygamber sünneti üzere olsun inşallah.